Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emmen yüceybul muttarra iza da'ah ve yakşifu anhu su ve yakşifu su barda kalana yalvardığı zaman karşılık veren ve başındaki sıkıntıyı gideren ondan başka kim vardır Nemil Suresi 62. ayeti kerime. Bu ayet-i kerimede Allahu Teala Araplardan ve diğer milletlerden olan bu Kur'an'da bu ayet indiği zamanki müşrik diye anılan insanların darda kaldıkları zaman Allah'tan başkasından yardım istemediklerini ispat etmektedir. Ve o yüzden siz darda kaldığınızda Allah'tan başkasından yardım istiyorsunuz ve bunu yanlış yapıyorsunuz demiyor. Ancak şunu söylüyor, siz bile ey müşrikler, darda kaldığınızda Allah'tan başkasından yardım istemezsiniz. Ondan başka birinin sizi kurtaracağını asla düşünmezsiniz. Öyleyse geniş gününüzde neden tersini yapıyorsunuz? Dar da kaldığınızda Allah'ı anıyorsunuz da ondan yardım bekliyorsunuz da geniş gününüzde bunun tersini niye yapıyorsunuz? Geniş gününüzde Allah'ı niye unutuyorsunuz? Bunu sorguluyor Allahu Teala bu ayet kerimede. Ama bugün baktığımızda değerli Müslümanlar, zamanımızın bazı insanları Allah'tan gayrısından yardım isteyerek o günkü insanlardan daha da derin büyük hatalara Düşmüş olmaktadırlar değerli Müslümanlar. Evet, Ebu Hureyre Peygamberimizden şöyle e, rivayet ediyor: İzaqadallahül Amra <gülüyor> fi Sema'i, darabet alaiketu bi ajnihathha. Allahu Teala, Sema'da bir iş yapmayı gökyüzünde, bir iş yapmayı takdir edip, bu emri Cebrail'e vahyettiği zaman melekler Allah'ın bu sözü karşısında boyunlarını bükerek kanatlarını çırparlar. Arapçasını okumadan Türkçesinden devam edelim vakit dar olduğu için. Allah'tan gelen bu vahiy düzgün taş üzerinde hareket eden demir zincir sesine benzer. Demirden olan bir zincirin düzgün bir taş üzerinde çekildiği zaman çıkan sese benzer bir ses ile gelerek vahyin geliş sesi meleklerin kalbine bu ses bu vahiy nüfuz eder. Yani meleklerin vahyi algılamasının yöntemi böyle bir ses çıkıyor bir demir zincir, düzgün bir mermer taşı üzerinde sürüklendiği zaman nasıl bir ses çıkıyorsa ona benzer bir ses ile meleklerin kalbine bu vahiy nüfuz ediyor. Meleklerin kalbi bu gelen vahiden dolayı korku ile dolunca birbirlerine şöyle derler Rabbimiz ne buyurdu? Derler ki hak olanı doğruyu buyurdu. O büyük ve yücedir. Bu vahyi gökyüzünün hırsızları yani şeytanlar duyarlar. Gökyüzünün hırsızları şöyle üst üsttedirler. Üst Süfyan avucunu eğip parmaklarını üst üste gelecek şekilde ayarlayarak durumu bu şekilde vasfetti. Yani şu şekilde şeytanlar bir tarağın dişleri gibi yerden göğe doğru sıralanmışlar. Bu meleklere nüfuz eden, meleklere, meleklerin kalbine nüfuz eden vahyi bu şekilde sıralanmış, çalmak istiyorlar. En üstteki duyuyor, alttakine atıyor, alttaki alttakine atıyor. Bu şekilde şeytanlar vahyi çalmaya çalışıyorlar. En üstte olan duyduğu kelimeyi Kendisinden bir derece altında Altta olana atar Sonra Bir alt derecede olan da Duyduğu bu kelimeyi Kendisinden bir derece Altta olana atar Ta ki bu kelime Bir sihirbaz Veya bir kahinin Bir cincinin Diline ulaşır Yani Bu cincilerle e, Cinlerin bir alakası var. Bu cinler gökyüzünde böyle sıralanıyorlar. Vahiy veya bir kelime meleklerin kalbine atıldığında bu sözü vahiy çalmaya çalışıyorlar. Ve bunların peşine başka yerlerde Kur'an kelimde ifade ediyor. Vahiy çaldığı zaman peşlerine yıldız atılıyor. Bir taş olarak yıldız atılıyor. Ve bu yıldız bunları helak ediyor. Çalanı vuruyor. Yani Allah-u Teala bu yıldızları bir şeytanlara, bir taş olarak yaratmış. Vahyi çalan şeytanlara, bu cinlere. Ve bazen bu cin helak olmadan önce bir alttaki cine duymuş olduğu kelimeyi, sözü aktarabiliyor. O da helak olana kadar alttakine, o da alttakine. En sonunda Allah'ın yine isteği ve muradıyla bu kelime yeryüzüne iniyor. Yeryüzünde cinlerin efendileri sayılan cinci, yani cinci hoca falan diyorsunuz ya, bunlar, kahinler, sihirbazlar, müneccimler, efendim, bunların dine kadar ulaşabiliyor bir kelime. Fakat bu bir kelimeye cinler, bunu ulaştıran cinler, 99 tane yalan katarak dünyadaki o reislerine bu durumu aktarıyorlar. Bir tanesi doğru. 99 tane de yalan var bunun içerisinde. Devam edelim. Bu hadis-i şerif tabi peygamberimizin ağzından çıkıyor bu sözler tamamen. Bazı yerlerde açıklama yapıyorum. Ee, sonra bir alt derecede olan da duyduğu bu kelimeyi kendisinden bir derece altta olana atar. Ta ki kelime bir sihirbaz veya bir kahinin diline ulaşır, belki de yıldız vahyi çalmaya çalışan bu hırsızı vurur ve belki de kendisini yıldız vurmadan bir alt derecede olana çaldığı bu vahiyi atmış olur. Bu vahiy hırsızı duymuş olduğu bu kelimelere yüz tane yalan ekleyerek diğerlerine anlatır. Denir ki bize bir gün şöyle şöyle denmedi mi? Ve böylece gökten çalmış olduğu bu doğru bir kelimeye, kelime sayesinde bu şeytanın söylemiş olduğu diğer yalanlar tasdik edilmiş olur. olur Yani şeytan da burada aslında onu çalmakla onu anlatmakla ona yüz tane yalan katıyor. İşte diyor bu yüz yalanı bir tane doğruyla o sihirbaza kahine, müneccime, cinciye satmış oluyor o cinci de kahinde o bir tane doğruya bakarak yüz tane yalanı doğru zannederek kabul etmiş oluyor bununla işte yıldız nameler efendim e, insanlar şu, şu, şunla şu evlenecek bunlar mutlu olacak mı olmayacak mı bunlar e, onlara soruluyor onlarda gelecekle ilgili haberler veriyorlar bunların hepsi yalan hepsi yalan ve insanların e, cebinden para çalmak için bunu yapıyorlar. Fal okları efendim, burçlar, e, oğlak burcu, yengeç burcu, efendim, balık burcu, kova burcu, öküz burcu, bunların hepsi yalan. Hepsi yalan. Bu burçları e, da söyleyerek insanların cebinden paraları bu münetcimler cinciler götürmüş oluyor ve gelecek ile ilgili bazı haberleri böyle aklından eksik, gafil imanı zayıf bazı insanlar onlara gittiklerinde onları da diyorlar ki işte sen yakında şöyle bir iş bulacaksın bu kızla bu olan mutlu olmayacak, bunlar evlenmesin bunların çocukları hep ölecek sakat doğacak gibi yalan yanlış bir takım bilgilerle insanları kandırıyorlar ve onların ceplerinden birçok parayı götürmüş oluyorlar. Aynı zamanda değerli Müslümanlar sıhhat için bir cinciye gittiğinizde o da size bir muska yazıyor. Sıhhat için veya işte tedavi için. Bunların da hepsi yalandır. Tedavi için ancak okunulabilir. Bir Müslüman tedavi amaçlı amaçlı tıbbi tedavi yollarını kullanmak suretiyle yardımcı tedavi olarak çünkü şifa Allah'tandır. Kur'an-ı Kerim ile dualar ile şifa bulmak için birine okunabilir. En eftali kendisi kendisini okumasıdır. Ama bir hoca da onu okuyabilir. Para beklentisi olmadan, çünkü okumak ihlaslı olmak zorundadır. Bu niyazdır, yalvarıştır. Bunlar sünnette yeri vardır. Ama asla bir kağıda bir şeyler yazmak, ayetler yazmak, bunu üçgen şeklinde büküp, naylonlara sarıp, bir ip geçirip, boyuna takmak, bunlar kesinlikle dinimizde olmayan şeylerdir. Olanını söylüyorum, Kur'an-ı Kerim bizzat okunacak. Biraz bizzat okunacaktır. Ama yazma olayı, asma olayı, git sen bunu mürekkebi suya koy, oradan işte o suyu e, yedi gün iç veya şöyle böyle, bütün bunların hepsi sihirbazların, cincilerin işleridir. Bunların Peygamberimizin getirmiş olduğu din ile alakası yoktur değerli Müslümanlar. Allah cümlemizi sihirbazların, cincilerin, kahinlerin cin, efendim, şerrinden emin eylesin, uzak eylesin. Allah cümlemize hakk hak bilip ona sarılmayı batılı batıl bilip ondan etmeyi sakınmayı nasip eylesin. Geceniz mübarek olsun. Bu akl davana elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecma'in. Fatiha.